Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Bu hafta yine stüdyoda tam mevcutlu vaziyetteyiz. Mehveş, ben Günaydın. Pelin, Serkan. Günaydın herkese. Ve bir de konuğumuz var bugün. ...İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Doğan Ay Tolunay. Hoş geldiniz hocam siz de. Hoş sizde. bulduk herkese günaydın. Stüdyo sığmadık bugün. Stüdyo evet <gülüyor> bugün e, kalabalık ve stüdyoyu böyle kalabalık olduğu zamanlarda seviyoruz en çok. E, şimdi bugün konumuz e, tabii e, çevre e, gündeminde son günlerde... Ee, yine e, sıcak bir e, konu e, tabi bizim için diyelim siyasi gündemden çevre konuları pek öne çıkamıyor ama e, bizim gibi takipte kalanlar için e, önemliydi diyelim e, İstanbul'un ormanları üzerinde e, epey bir süredir e, mevcut malum baskılar e, hepimiz biliyoruz bunları yakından takip ediyoruz Açık Radyo dinleyicileri de zaten bu konulara son derece aşina ee, yani esas itibariyle tabii Gezi Parkı e, süreciyle birlikte e, biraz daha ne diyelim e, parklar, ormanlar üzerinde algının e, yükselmesi ve ee, halkın bunlara sahip çıkması Yurttaş bilincinin gelişmesi Anlamında e, Olumlu taraflarından bakacak olursak Böyle bir yanı var Şimdi tabi gündemde birkaç proje var ee, Belgrad Ormanları Fatih Ormanları Maçka Parkı üzerinde Yine Anadolu yakasında e, Validebağ'da ee, yine başka koşu yolu e, civarında e, yine bir takım baskılar e, söz konusu e, İstanbul'un yeşil varlıklarıyla ilgili. Şimdi sözü hocamıza vermeden önce hı. bir şey e, bence şunu şöyle bir not düşmekte fayda var. Çok kısa tarihimizde e, şu basına baktığımız zaman yani eskiden bu tarz konuların Maçka Parkı'nda şu anda yapılmak istenenler, Belgrad Ormanı'nın içerisinde yapılmak istenenler bunlar hep gazetelerin manşetlerine taşınırdı. Hı hı. Günlerce konuşulurdu. Bakanlık bir cevap vermek zorunda kalırdı. Aslında aynı vahim tablo. Bundan 5 yıl öncesinde basına falan yansırken bugün hiç yansımıyor. Sadece sosyal medya kampanyaları üzerinden insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte birkaç yayın kaldı. Buralardan konuşuluyor. Hı hı, hı. Giderek bu konudaki kamu yani aslında şey değişmiyor. Tepkiler değişmiyor ama özellikle basın anlamındaki yansımalarında çok ciddi farklılıklar var. Biz her şeye rağmen bu ekolojinin ekolojiye vurulan bu darbeyi yine mümkün olduğu kadar bırakmamak ve konuşmak istiyoruz. O yüzden de bugün sütülde çok kıymetli bir hocamız var. Neler olup bittiğini e, bize kendisi anlatacak. Evet. Belki Belgrad hmm. ormanlarından başlamak iyi olur. Hmm. E, evet. Hocam yani şimdi en son e, Kuzey ormanları savunması yine birkaç gün önce bir hı hı. E, hı hı. protestoda bulundu. E, basın açıklaması yaptılar. E, şöyle bir şey var. Sil Silahtar yani eskiden Silahtar Ağa ve Liyit Ocakları arasında Ağaçlı olan bir dedi. hat varmış Hı -hı. ve bunun tekrardan hatta turistik amaçlı olarak açılması gündemde ee, ve şöyle diyordu basın açıklamasına kalan son 2000 hektarlık bir orman alanı var Belgrad ormanından bahsediyor biraz daha fazla, biraz daha fazla. Ee, bunun tam ortasından geçiyor ve genellikle rastladığımız gibi böyle bir e, belirsizlik hani proje Hı -hı. nedir nasıl Hı -hı. olacak falan gibi de bir Sıkıntı var. Şimdi orman varlığı anlamında böyle bir proje ki işte üçüncü köprü, üçüncü havaalanı vesaire gibi çok büyük baskılar var. Ee, ne anlama geliyor? Ne ee, nasıl bir şey olabilir? Şimdi, e, bu Dekovil hattıyla ilgili e, şunu söyleyebiliriz: Eskiden tarihsel olarak Cendere Deresi'nin yanından e, giden, e, Ağaçlı'ya kadar ulan, ulaşan ki orada limit Ocakları var, e, Karadeniz kıyısında oradan kömür ürü e, Haliç'e taşıyan bir hat varmış. Hatta bugün o Cendere yolunun kenarındaki yolda o dekobil hattının olduğu e, söyleniyor. Ben o yolu aradım hocam hiç bulamadım. Orada. <gülüyor> yani, e, şey yer yer olduğu söyleniyor. Ben de yani dekobil ama. hattı denen şey raylı hat. Ray, ray, ray, ray yani bir denir evet. yolu tek gidişli bir e, yol. Bu da birkaç yıl önceden geldi. Hatta işte böyle yer yer kalıntıları e, bulundu. Ondan sonra bir herhalde birileri bunu canlandırmak istedi. Proje haline getirdi. E, en büyük sıkıntı çok fazla bilgi yok. Sadece ben de e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, sayfasına baktığım zaman e, orada işte 25 kilometre uzunluğunda olacağı 10 tane istasyon e, olacağı e, söyleniyor. Demiryoluna ek olarak... 2 metre e, genişliğinde bir bisiklet yolu yine 2 metre genişliğinde bir yaya yürüyüş yolu olacağı belirtilmiş e, başka bir bilgi yok e, bir güzergah var. ...tastak halinde diyelim. Şimdi o güzergahın bir kısmına baktığımız zaman... cenderi ken de de deresinin kenarından gidiyor. Ormanın kenarından gidiyormuş gibi gözüküyor. Asıl sıkıntıyı... ...şurada gö e gördüm. Yani ormanın içine girecek. Tam Beylat Ormanı'nın... E ...ortasından değil ama... ...içine gireceği yer Ayvat Bendi denilen... ...Kemerburgaz Göktürk'ün hemen arkasında bir bent var. Oraya da bir istasyon yapılacağı söyleniyor. Oraya ulaşabilmesi için mutlaka... ...ormanın içinden geçmesi gerekiyor. Yani ormanın kenarından gitme e şansı yok... Birkaç bir yere yanılmıyorsam bir de böyle aktarma istasyonu tarzında böyle iki karşılıklı e, tren karşılaştığı zaman geçişlerine imkan sağlamak için genişçe bir yer e, açacakları söyleniyor. Onun da ne, neresi olduğu e, belli değil. E, Tabi en azından e, 6-7 metrelik bir ormanın kesilmesi söz konusu bu açıklığa alınalı. 2 metre raylı sistemdesiniz. 2 metre yürüyüş yolu. 2 metre de e, bisiklet yolu. 6-7 metrelik bir açılması e, demek. Tabi. Ne anlam var diyebilirsiniz veya şöyle açıklamalar gelebilir. Ya bu kadarcık altı metrelik açılma ne olacak birer tane ağaç keseceğiz veya işte toplamda iki yüz tane ağaç keseceğiz gibi rakamlar söylenebilir. Şimdi bu tür e, ormanın içinden geçen ormanı kesen projeler e, bizim habitat parçalanması dediğimiz bir etki yaratıyor. En büyük etkilerinden bir tanesi bu. E, nedir bu? E, ormanın bütünlüğünü bozuyorsunuz. Ormanın bütünlüğü niye önemli? Orada yaşayan canlılar, hayvanlar rahatlıkla istedikleri yerlere gidebiliyorlar. Hele siz bu ray sistemi geçirdikten sonra bir de kenarına şey yaparsanız, böyle tel örgülerle vesaire yaparsanız bütün hayvanların hareketini kısıtlarsınız. Oradaki su kaynaklarına ulaşmalarını engelleyebilirsiniz. Dolayısıyla yaman hayatına böyle bir zararı olabilir. Başka? Bitki örtüsüne. E, tabii de... bitki örtüsünü. E, Bellat da çok fazla endemik bitki türü yok ama 450 civarında bir bitki e, e, topluluğu var. Şu e, önemli özelliği var. Bellat Ormanı'nın e, biraz tarihsel bir bilgi olacak ama son buzul çağından sonra e, Avrupa 18 bin yıl önce buzul çağındayken oradan göç eden hayvanlar ve bitkiler Boğaz'da yok, İstanbul Boğazı'nda Bellat Ormanı üzerinden Anadolu'ya göç ediyorlar. E, sonra da buzul çağından çıktıktan sonra yine buradaki bitkiler yavaş yavaş Avrupa'nın içlerine doğru sokuluyor. Böyle bir göç yolu üzerinde e, aslında bütün Trakya gibi e, hem insanlar açısından hem de bitkiler açısından e, Belat ormanında bir göç yolu. O nedenle çok fazla endemik bitki türü yok e, Belat ormanı üzerinde. İstanbul'da var 40 tane endemik bitki türü var ama dolayısıyla böyle bir geçiş özelliği var. Hatta şöyle de bir özelliği vardı. E, mesela Belat ormanındaki bir karaca, karaca vardır hala. ...hiçbir engele karşılaşmadan Bulgaristan'a kadar ulaşabilirdi. Di. Di. Yani. Bir zamanlar. Ee, çünkü Yağlı. biz parçalanmamış. Bütün o ısrancalar dediğimiz yıldız dağları vesaire birbiriyle bağlantılıydı. Ama şu anda yapılan projelerle e, e, falan bu bağlantıyı kestik. E, hayvanların işte yolları geçmesi mümkün değil. Tel örgüler e, öldük. Dolayısıyla hayvanları çok küçük yaşama alanlarına hapsettik. Ee, ...işte basına da yansıyor işte boğazı geçmek zorunda kalan domuzlar, domuzlar. gibi buna evet. bir göre e, çok, çok örnek var. Hocam şöyle bir şey oluyor. Ee, i̇nsanlar da yani modern e, çağın gereklerinden belki şöyle düşünebiliyorlar. Bana ne yani Karaca oradan oraya geçmese yani benim hayatıma şeyi nedir gibi hmm. düşünüyor. Hani bu, bu tabi biraz geniş bir soru evet. olacak ama... Ee, yani bu şeyin, bu orman varlığının ki Belgrad Ormanı e, çok önemli. Hı hı. Çok yakın dönemek kadar da bozulmadan hı hı. gelebilmiş tamamı ama... tamamı muhafaza ormanıdır. E, aynen. E, fakat şu andaki pek çok e, baskıyla bambaşka bir... Yani Karaca'nın oradan oraya geçememesi ya da oradan... Ee, ne bileyim beton yol deşeniyor olması insanların hayatına nasıl bir etki yaratacak? Belki bunu çok canlandıramıyorlar. Bir Hı -hı. de şey var ben bir ekleme yapayım. Yani hep şunu söylüyorlar. Alt tarafı bir demir yolu geçecek. Yani Hı -hı. şu kadar ağaç yok edecek, şu kadar metrekare, yok. şu kadar hektar yapılacak. Bu ağaçları ama. taşıyacağız. Hı -hı. Ağaçları taşıyacağız neticede ama oradaki önemli olan yani yok etmenin de en büyük e, şeylerinden, taktiklerinden bir tanesi de parçala yok et. Ee, hmm. bir yok etme süreci yani bugün 3. köprü yapılırken de işte şu sadece şu yol geçecek şu kadar genişlikte şu kadar ama öyle değil kuzey ormanları şu, bugün tamamen ikiye bölünmüş durumda ee, bir tren hattıyla bir daha bölünecek Aslında. bir daha bölünecek ve yok olmanın bir başlangıcı gibi sanki şu yok olmak üzere i̇kiden, o... fazla. İkiden, ikiden fazla, fazla evet, ara arayollar ve, yollarıyla vesaire, vesaire. Yollar, vesaire tabii ki çok hmm. yani, yok ediliyor kesinlikle hani evet. e, şöyle hani <gülüyor> evet bu sadece bir demir yolu değil. E, belat ormanı 5.200 hektar civarında sadece belat ormanı olarak dediğimiz alan bir tanımlanmış alanı vardır. Evet. Ama çevresinde belat ormanı olarak adlandırılmayan geniş alanlar, mesela Göktürk'ün arkası, Kemerdüzü yerleşim alanlarının arkası aslında belat ormanı resmen belat orman içinde değil. Ama Hı -hı. Belat Ormanı'nın devamı. Aynı ekosistemi bir devamı. Bu olan 7000-8000 hektara kadar çıkabilir. Çı çı çı 1840'larda 12000 hektar falan. Tabi. O, evet, o, e, o Geçen civardır. gün Kuzey Ormanları savunmasını... Hem tarihsel Hı -hı. bir önemi var. Ee, hangi açıdan? İstanbul'un belli başlı su kaynağı. Ta Bizanslılar e, döneminden e, yapılmış. E, mesela e, yere batan Sarnıcı birinci Justinianus tarafından yapılmış 1500 yıl önce ne zaman 550 yıllarda yapılmış oralardan geliyor sular. Hatta tarihsel olarak ısrancalardan su getiren bir 1500 yıllık su hattı olduğu söyleniyor. Antik eserler var. Osmanlı zamanında da çok önemli. Ve oradaki 8 tane bent var halen iskinin su havzaları içinde gözüküyor. Hala oradan İstanbul'da, evet, İstanbul'da su veriliyor. Hatta bizim fakülte 10 yıl öncesine kadar doğrudan oradan alıyordu e, sularını. E, e, dolayısıyla su açısından da e, önemli. E, başka bir sürü proje var aslında Belat Ormanı'nda. Örneğin Belat Ormanı, Muhafaza Ormanı demiştim. Belat Ormanı'nın statüsünü değiştirerek tabiat parkı yapılmak isteniyor. E, muhafaza Ormanı ile tabiat parkı arasında ne fark var? Çok büyük fark var e, baktığınız zaman. Muhafaza Ormanı dediğiniz en... E, korumacı e, yaklaşımdır. En keskin e, hatlarla korunur. Hiçbir şey yapamazsınız. Ötekinde bungalovda olsa ha, falan. Tabiattaki işte dediğim şeyleri... zaman içine bungalov, hotel, hastane, üniversite, her şeyi izin verebilirsiniz. Kullanımı Zaten açıyorsunuz. Mesire yeri, dokuz tane mesire Onlar yeri yapıldı. Onlar da yapılması... tabiat parkı o, oldu. Yani onların evet. da ismi değiştirildi. Tabiat parkı, parkı oldu. oldu. Mesela mesire yeri ile tabiat parkı arasında da fark var. Mesire yerine günümüzde. E, tesisler yapabiliyorsunuz. Oraya gelenler ihtiyaçları için ama Tabiat Parkı'na hmm. konak, konaklama, konaklama tesisi tesis yapabiliyorsunuz. E, mesela işte Park ormanda gündemde İstanbul'un e, sorunları, ormanların sorunları açısından. Orada da bu, bu tarzda işte Bungolov adı altında başkalar e, yapılması gündemde. Onun da hukuki süreci devam ediyor. E, buna benzer hani baktığınız zaman bildiğimiz bilmediğimiz çok büyük e, sorunlar var, baskılar var. Tabi e, ...parklarla da bağlaştıracak olursak... ...en büyük sebeplerinden bir tanesi... ...şehir içindeki parklar, yeşil alanlar... ...azaldıkça... E, ...bu sefer e, kuzeye doğru... ...veya İstanbul'un ormanlarına doğru... ...bir baskı e, olmaya başlıyor. Çünkü e, nüfusunu bilmiyoruz İstanbul'un... ...işte resmi rakamlara göre... ...15 milyon civarında... ...gayrı resmi belki 20 milyon e, oldu. Evet telaffuz edildi e, bu. Hı hı. Baktığımız zaman hani hepimiz görmüşüzdür... E, ...yaz aylarında, bahar aylarında... Otoyol kenarındaki yeşil alanlarda daha insanların piknik yaptığını, orada e, işte bir şeyler, Ufacık bir yeşilliğin yani, içerisinde yeşil, yani. bir şeyler yapmaya çalıştığını, e, stresini atmaya çalıştığını görüyoruz. Belat Ormanı şu anda İstanbul'un e, en önemli bu şekildeki e, alanı. Hafta sonu binlerce, hatta milyonlarca insan geliyor. Bugün Belat Ormanını görmemiş İstanbul'u İstanbullu yoktur diye düşünüyorum ben. E, ve inanılmaz bir e, baskı var ve insan yani ...rekreasyonel açıdan bir baskı var. Artık Belat Ormanı dahi şu haliyle... ...dahi kaldıramıyor bu potansiyeli. Hatta... E, ...meşhur İstanbul Çevre Düzeni Planı... ...2009'da yapıldığı zaman... ...bütün İstanbul ormanlarının... ...koruma altına alınması, muhafaza altına alınması... ...gelişim doğu ha, batı aksında evet, ilerlemesi olacak, kuzeyi koruyacağız... E, ...ve oralarda... ...yeni yeni Belat Ormanı tarzında... ...Yeni yeri İstanbul'un ihtiyaçlarını... ...karşılayacak yeni yeni alanlar... oluşturulmasını e, öneriyordu... Bu yapılmadı. Hatta yine gündeme henüz çok e, taşınmadı. E, e, bu çevre düzeni planının tekrardan revize edilmesi. E, ciddi olarak gündemde e, Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmalara başladı. Zaten o çevre planı yani her türlü projeyle e, tamamen delik deşik edildi. Neyi üçüncü köprü vardı? ne üçüncü havalimanı vardı? revizyon hmm. adı altında oraya yapacaklar. Başka yani yine ormanlar üzerinden gideceksek e, 2012 yılında bir bakanlar kurulu genelgesiyle Kanal İstanbul'un güzergahı açıklandı. Kentsel rezerv alanı ilan edildi. Ve aşağı yukarı havaalanı ve Kanal İstanbul'un bulunduğu yerler kentsel rezerv alanı ilan edildi. Örneğin o ilan edilen kentsel rezerv alanında Arnavutköy taraflarında ormanın içinde kalan iki tane fuar merkezi gözüküyor. Arnavutköy ilçesini diyorsunuz. Tabii tabii. Arnavutköy Hı. ilçesi yani İstanbul'da iki tane olunca Arnavutköy Hı. ilçesi hemen e, şeyin e, daha o hattı açmadılar ama 3. E, köprü yolunun e, güneyinde hemen yolun e, bağlantı yolunun kenarında e, oraları da gündemde buna benzer bir sürü proje gündemde. Evet. Şimdi tabii e, aslında e, konuya girerken İstanbul ormanları Hı. dedik ama tabii bu kuzey ormanlarını üstünü basa basa e, söylemek lazım. Özellikle üçüncü e, köprü e, inşası esnasında milyonlarca ağacın kesildiğini e, biliyoruz. Yine aynı şekilde üçüncü havalimanı projesinin de çok büyük etkisi olacak. E, bu özellikle kuzey ormanlarının üzerindeki baskı çok fazla. Öte yandan biz bunu geçmiş programlarımızda da işlemiştik. E, askeri alanlar içinde kalan yeşil alanlar da çok büyük baskı altında onların üç tane bakanlığa devredilerek kullanıma açılması gibi ve aslında o askeri alanların içinde yer alan yeşil alanların ormanlık alanlarında kuzey ormanlarının devamı olduğunu, bir parçası olduğunu biliyoruz. Geçen gün Kuzey Ormanları savunmasını yaptığı açıklamada aslında biz hep tabi mega projelerden bahsediyoruz. Onun dışında başka pek çok projeyle baskılanıyor. Bu İstanbul'daki orman varlığı ve biz aslında demin dışarıda da konuştuk. Hep böyle bir, yani bu projeler tabii ki bir gönül ister ki hiç yapılmasın. Orman varlığı orman vasfıyla e, kalsın e, ama illa e, yapılacaksa e, bu projeler sürekli gündeme gelen bir ağaçların taşınması e, meselesi var. Belki biraz bunu konuşmamız lazım. Bu ağaçlar gerçekten taşınabiliyor mu? E, taşındığında ne oluyor? Nereye taşınabilir? Gezi Belki biraz parkında mesela evet, taşındı mı? Bunu, evet. Çok gündemde olmuştu bu Gözü Parkı olayları esnasında. Bunu e, çok e, dile getirdi belediye olsun veya Hocam, e, siyasi yani e, iktidar hem olsun. Hem bu taşınma meselesi hem de şunu da söylemek istiyorum. Yani bugün Orman ve e, suçları Bakanı sürekli şunu söylüyor. Yani biz kestik ama de 10 katını dikeceğiz. Bugün HES projelerinde vesaire bir sürü projeler kestik ama 20 katını dikeceğiz. Yani bu da gerçek bir realite mi? Yani oradaki kesilen ağacın yerine 10 katını dikmek aynı ekosistemi yaratmak anlamına geliyor mu? Hem taşıma açısından hem de bu yerine ekme açısından neler söyleyeceksiniz? Yok e, kesinlikle gelmiyor tabii ki. Yani e, bir orman diyoruz ama aslında orman bir ekosistem yani e, siz e, kesiyoruz ama ağaç dikiyoruz dediğiniz zaman o, orman ekosistemini ağaca indiriyorsunuz yani ormanda sadece ağaç yok az önce konuştuk işte Hı -hı. karacası var sinici var bir sürü e, ot su türü var e, işte İstanbul'da 40 tane endemik bitki türü var Belat ormanında 450 tane e, ot su odunsu e, bitki e, türü var Ekosistem bu. Kendine özgü toprak yapısı iklimi olan bir yer. Siz ağaçlandırma yaptığınız zaman sadece ağaç yapıyorsunuz. Oradaki geyiği, karacayı, e, sincavı, tilkiyi oraya götürmüyorsunuz. Bunlar zaman içinde oluyor ağaçlandırma yaptığınız zaman. Türkiye şartlarında... E, bir ağaçlandırmanın ormana dönüşmesi 20 ila 50 yıl gibi bir süre alır. Yani tekrardan çevresinden hayvanlar gelecek, kuşlar gelecek, e, ot türler gelecek vesaire. Dolayısıyla hani orman eko, ağaçlandırıyoruz, kesiyoruz ama ağaç e, dikiyoruz demeniz orman ekosistemini ağaca indirgemektir. Bu bir kere e, çok doğru bir yaklaşım değil. E, taşıma meselesine, taşıma meselesine, meselesine gelince ses. hani mühendislik açısından her ağacı taşıyabilirsiniz. Ama e, bu ağacın türüne... Yetiştiği yere, yaşına, çapına yani kalınlığına bağlı olarak değişir. Örneğin 50-60 santim çapındaki bir ağacı taşımanız için üç yıl kadar bir ön hazırlık çalışması gerektirir. O ağacı taşımaya alıştırmanız gerekir. E i̇şte tepesini budarsınız, küçültürsünüz, köklerini terbiye edersiniz. E ağacın taşımaya alışması için yavaş yavaş kök budaması yaparsınız vesaire. Evet. Bunu aslında, yani hani, taşındığı yerde yaşayabilmesi tabii, tabii. Oraya, için yapıyoruz. Oraya hazırlık yapıyoruz. Yani, şeyde. yoksa böyle e, girip makinalarla alıp e, götürüp diktiğiniz zaman taşımış olursunuz. Yani taşınır. Ama e, o ağaçların e, yaşama şansını e, azaltırsınız. Zaten ben şimdiye kadar hiçbir e, resmi rakam duymadım. İşte 100 tane ağaç taşıdık e, 99'u yaşıyor gibi bir şey duymadık. Taşınıyor ama bunların ne kadarı e, sağ olarak kalıyor bilmiyoruz. Ama çok küçük işte 8-10 santim çapında ağaçlar e, basit olarak taşınabiliyor. Onu da söylemek lazım. Kent içinde ama mesela bir orman ekosisteminde e, o ağaçları taşımak e, neredeyse imkansız. Örneğin Havaalanı sırasında iki buçuk milyon kadar bir ağaç rakamı az, e, açıklanmıştı. İki buçuk milyon ağacın taşınması demek, e, bunların dikileceği yerin sadece 10-15 bin hektar civarında olması gerekiyor. Öyle bir Bellat yer Ormanı'nın Öyle hiç katı bir yer yok zaten. Maliyetine girmiyorum. Yani bugün hı. ortalama olarak e, bir normal küçük çaplı bir ağacı alıp götürmenizin bile, o makinenin bile günlüğü işte 400-500 liradır kiralamanız. Hı hı. Yani. Sadece aracın kiralanması. Yani bunun maliyeti nasıl e, karşılanacak? Hani e, evet mühendislik olarak taşınabilir ama teoride e, bugünkü koşullara baktığımız zaman taşıma dediğiniz zaman o biraz göz boyamamış. E, işte eleştirileri biraz azaltmak için yapılan açıklamaymış gibi geliyor bana. Evet kuzey ormanlarını konuştuk ama e, benzer şey şehir içindeki Hı -hı. E, parklar, korular Hı -hı. vesaire bunları yer geldikçe gündeme getiriyoruz. Onların için de geçerli. En son Maşka Parkında böyle bir şey oldu ve e, mahalleliler, e, orada yaşayanlar toplanıp e, yani bir, bir yerlerin bir kısmının çitle çevrildiğini ve bir şeyden haberlerinin olmadığını işte e, ve öğrenmek istediklerine yönelik bir açıklama yaptılar. E, Anlaşılmalı ki işte Dolma Bahçe-Levazım arasında bir tünel, tünel inşaatı mi? yapılacakmış. Bu aslında 2015'te e, İBB'nin faaliyet raporunda Varmış ama yani böyle şeyler tabi çok kamuya açıkken yani faaliyet raporunda bir gıdım yazıyor. Kimse fark etmiyor bile ve birdenbire çitler çekildiğinde ne oluyor diye herkes ayaklanıyor. Ee, şimdi bu tünelin bahçe levazım arası tünelin de e, Diken.com.tr'de Rıfat Doğan haberini yaptı. Üçüncü köprüye kadar uzanması bağlanması bekleniyor. Artı bir de şimdi tam da bu taşıma lafına e, bağlayarak e, yani 3500 metrekarelik bir alanda çalışma yaptığını söylüyor İBB ve açır taşıyacağını söylüyor. Şimdi Maçka Parkı zaten çok kıymetli bir alan. Yani o o büyüklükte ve şehrin bu kadar göbeğinde yani bütün civar ilçelerden gelenlerin de gelip hafta sonları nefes e, aldı. Nefes diye. aldı. Hatta benim arkadaşlarım var. Sırf Maçka Parkı'na yakın olduğu ve çocuklarını gezdirebilmek için oraya taşındılar. Yani şartlarını zorlayarak. Böyle bir ihtiyaç var. Şimdi bütün bu çalışmalar parka nasıl etkiler sizce? Yani elimizdeki bilgiler ışığında ee, bu parkın altında yapılan çalışmaların bir zararı yok mu? Bu iki bunları biraz konuşabiliriz. Yani e, şimdi tabii İstanbul'da parklar e, yani aslında bir, sadece İstanbul için bütün kentler için parklar son derece önemli. E, kent içindeki yeşil alan miktarı. E, İnsanların işte sosyal psikolojik olarak rahatlaması sitesini atması için son derece önemli. Hatta e, o parklar e, çevresindeki binaların işte fiyatlarına kadar da etkileyebiliyor. E, tabii İstanbul'da e, bu tür projeler yapılmaya başlandığı zaman... E, şey, e, kamulaştırma gerekir. Başka bir yerde yapmaya çalıştığınız zaman kamulaştırmanız gerekiyor. Maliyetleri arttırıyor. Ama parklar hazine malı, kamu malı olduğu için kamulaştırmanız gerekmiyor. Dolayısıyla bir e, hamle şey sadece maliyetleri düşürmek. Hı hı. E, maliyetleri e, düşürdüğünüz e, zaman işte başka bir yerden çıkış yapsanız Nişantaşı gibi bir yerde, maçka gibi bir yerde e, kamulaştırma için ne, kim bilir ne kadar e, para ödemeniz lazım. Orada hiç bu ödemeyi yapmıyorsunuz. Ee, tabii sadece e, bu inşaatlar sırasında oradaki ağaçlar işte taşınması çok risk Yani bu az önce de söylemiştim. Bir de taşındığı yere taşıdınız ama e, Maçka Parkı gibi bir yerde diyelim ağaçlar toplamlar bir iklim yaratıyorlar. Bir hava yaratıyorlar orada. Siz bunları gittiniz tek tek e, sağa sola serpiştirdiğiniz zaman da hiçbir anlamı yok. Ee, işte parkın küçük bir alanına yapacağız deseler de o inşaatlar sırasında... ...işte çıkan tozdur, gürültüdür... ...gürültü ağaçları etkilemiyor da... ...işte özellikle toz vesaire... ...hava kirliliğinden dolayı çevredeki... ...hem insanlar hem de ağaçların... ...büyük oranda zarar... ...görmesi söz konusu. Ve... ...böyle yerler o kadar azaldı ki İstanbul'da. Yani özellikle bu konuştuğumuz alanda... ...baktığımız zaman işte Gezi Parkı kaldı... ...Maçka Parkı kaldı... ...bir de işte Şişli'nin girişinde bir mezarlık var... Yok bu kadar. Bu Tabii kadar. Canım. Yani, evet. yani hakikaten İstanbul'dan yani. bezarlıklar olması yeşil alan kalmadı diyebiliriz ee, baktığınız zaman. Ee, dolayısıyla yani bunların kent içinde ne kadar olursa e, kullanılabilirse insanların örneğin bunlar belat ormanı olan baskıları da azaltacaktır. Yani hepsi birbiriyle aslında e, ilişkili işte e, askeri alanlardan e, bahsettik. Bunlar da çok önemli fırsat aslında kent içindeki yeşil alanların artılması, insanların ihtiyaçların karşılanması açısından. Bir depremden sonra biz şey konuşuyorduk yani şunun haberlerini evet. yaptığımı hatırlıyorum. Ee, İstanbul'da o beklenen büyük hı hı. deprem olduğunda toplanacak ne kadar alanımız var. Bununla ilgili istatistik bilgiler de vardı yani. O zamanlar hesaplamıştık bin küsür tane falan İstanbul'da toplanmaları vardı. Hı. Bugün bu sayı üçte bir O zaman düşünüş, bile sorumluydu. Bu... Tabii ki o zaman bile evet. bugün bu üçte bire düşmüş durumda yani böyle bir sorunumuz olduğunda bir tek stadyumlarınız var ve dediğiniz gibi mezarlıklar var. Anadolu yakasında Validebağ için insanlar savunmaya geçti. Bu tarafta Maçka Parkı için Gezi parkıyla ile zaten süreç başlamıştı. E, nefes alacağımız yer yok. Ben resmen geneline da aslında şöyle bir şey görüyorum hocam. Yani katılıyor musunuz bilmiyorum. Yani bu büyük bir rant alanı tabii ki. Yani İstanbul'un her metrekaresi o kadar değerli ki ve yer kalmadı. Ve son yerlerde buralar... Ve buralara göz dikmiş durumdalar. Yani dediğiniz gibi bence bu parklar da bittikten sonra mezarlıklara yani bunları düzelteceğiz. 200 yıl önce ölmüş zaten falan denilecek. Yani Karacahmet Mezarlığı'na girecekler. Gayrimüslimlerin mezarlıklarına da alacaklar. Yani Daha önce ölmüş şeyler zaten. Korkunç hmm. bir şey. İstanbul'da metrekare insan başına düşen metrekare yeşil alanı hesapladığınız zaman ekolojik sınırlarımızı çoktan doldurduk. Yani bu, i̇ki, iki bu kadar altında, iki, iki, ins insanların yemiyorsun. bu kadar çırpınmasının sebebi de bu. Nefesimizi kısmayın. Yani tek çağrıları bu ya kesinlikle e, haklısınız yani e, 18 milyonun ihtiyacı olan e, o hafta sonları re e, rekreasyon ihtiyaçlarını gezme çıldığını çocuğunu, çocuğunu gezdirmeye ihtiyaçları için işte herkes artık bütün İstanbul e, Türkiye biliyor işte bebek parkı var. E, Maçka parkı var, Bunun haricinde sayamıyorsunuz. Valideba var. Yok, Herkes yok. öğrendi. Bunlar da böyle, hatta e, ne ne diyeyim? E, koruma altına alınması lazım. Nesli tükenen parklar. İstanbul'da onları da verdikten sonra e, kalmayacak ve e, 18-20 milyon insan o kentin trafiği içinde iş stresi vesaire derken hakikaten dinlenmeye ihtiyaçları var. Bu, kent içinde bu tür alanlar yaratmamız lazım. Mevcut olanları korumamız lazım. Ve temiz hava. Temiz hava. Su. Mesela suya hiç giremedik. Tabii. Evet. <gülüyor> Kuzey ormanlarının <gülüyor> e, su havzaları Saalsiz. üzerindeki etkilerine giremedik. Bugün daha İstanbul'un su sıkıntısı var. Taşıma suyla Sakarya'dan Melen'den su getirerek çözmeye çalışıyoruz. Iklim bu. değişikliği için de harika bir şey. Yani bir şey, sürü şey bu. konuşabiliriz yani evet. <gülüyor> bitmez ama bu? Evet, evet. <gülüyor> evet bizim gışı e, konularımız ve bu konuları konuşma sevgimiz bitmez ama bu haftaki e, programımızın da sonuna geldik. Bitti. Evet stüdyoda bu hafta İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Doğanay e, Tolunay'ı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz verdiği teşekkür bilgiler edelim. için. Tabii önümüzdeki günlerde yine ağırlamak isteriz. Belli ki bu konuları daha çok konuşacağız. Haftaya göre. Hoşça kal. Hoşça kalın. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar.